1068 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Allah Teala'nın cennet ve cehennemi yaratırken onlar için atalarının subünde bazı kimseler yarattığını söylemesi, Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber bir gün ensardan bir küçük çocuğun cenazesine çağrıldı, ben, ey Allah'ın Rasulü, ne mutlu bu çocuğa, o, cennetin kuşlarından birisidir, kötülük ve günah işlememiş ve bunları işleyecek yaşa da ulaşmamıştır, dedim, bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, düşündüğünden farklı olmasın ey Aişe, Allah Teala cenneti yaratırken onun için atalarının suybünde bulunan bazı kimseler, cehennemi yaratırken onun için de yine atalarının suybünde bulunan bazı kimseler yaratmıştır.